Güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Bilgi Çağının Hukuku programına başlıyoruz. Bu yeni yayın döneminde ilk programı ve ondan sonrakini Sayın Avukat Vedat Gürer'le birlikte yaptım. Bugün yine benimle birlikte, sizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Sayın yeni Gürer. bir hafta. Herkesin haftası kutlu olsun. Ve e, geçen haftaki programda sıkça kulaklarını çınlattığımız Sayın Avukat Ali Osman Özdilek. Bugün konuğumuz. Hoş geldin Hoş Ali Osman. Hoş, geldin. Hoş bulduk. E, geçen hafta e, telekomünikasyon konusunda bireyler e, neden önemlidir? E, bireyin bilişim hukuku veya da bilgi çağının hukuku bağlamında e, hukukla ilgisi nasıl başlar diye lafa girdik. Yani evinize eğer bir telefon çektirdiyseniz bir bilişim hukuku sücresisiniz e, ibaresi e, aklımıza geldi bir yerlerden. Sonra Vedat Bey e, tatlı tatlı anlattı bu işin tarihçesini. Konu Türkiye'deki yasal düzenlemelere geldiğinde evet e, topu zatı halinize attık bu haftayı bekledik. <gülüyor> Şimdi biz de bugün lütfen son çıkan yönetmelikler ile son yapılan yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerle Türkiye'deki bireylerin, Türkiye'deki telekomünikasyon tüketicilerinin hakları, hukukları nedir, ne değildir? Böyle bir genel bakış istiyoruz. Tabi şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, biz. İşte bilişim hukuku alanında çalışmalar yaptık, kitaplar yazdık vesaire bir sürü çalışmamız oldu. Fakat son yıllarda telekomünikasyon alanında da çalışma fırsatı bulduk. Burada gördüm ki aslında bilişim ve telekom birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Tabii i̇kisi ki. çok fazla iç içe geçmiş ve hatta düzenlemeler birbirlerine atıf yapıyorlar. Önce onu belirtmek istiyorum. Bu ikisi farklı bir hukuk alanı değil aslında ama telekomünikasyon dediğimiz zaman aslında daha çok altyapıya yönelik evet. e, bir e, kavram kafamda beliriyor benim. Ve daha bir teknik mevzuat e, anlaşılması biraz daha güç e, olabilir e, teknik yönden uzak olan kişiler için. E, ve önemli de revizyonlara uğradı. Tabii e, şöyle ki bizim biliyorsunuz telekomünikasyon dediğimiz zaman bir tek telgraf ve telefon kanunumuz vardı. Hı -hı. Özelleşme döneminden PTT. önce. Evet. Bu kanun tabi telgrafı ve o zaman telefonu <gülüyor> düzenledi. <Ve> mevkuteleri. Mevkuteleri. <gülüyor> <gülüyor> Bunu merak eden sevgili Açık Radyo dinleyenleri, üşenmezlerse şayet hemen girsinler. <gülüyor> BTK.gov.tr, evet, orada evet. sol tarafta mevzuat var. Mevzuata tıkladığında sevgili Ali Osman arkadaşımızın bahsettiği telgraf kanunu en başta. Evet. Ee, Gözükür. Şimdi çok ilginç bir noktaya geldik biz e, bu özelleşme ya da rekabete açılma süreciyle birlikte e, çok iyi hatırlarsınız sizde 2000'li yılların başında. ...o zaman ben de yurt dışındaydım... ...oradan yazılar yazıyordum... ...Kanada'daydım... Evet. Evet. ...burada da avukat Ali Suat Güzeloğlu... Aa, ee, evet, evet. ...telekomünikasyon hukukunda aslında... Çok ...en çok cism anılması gereken evet. insanlardandır... ...çok o güzel zaman bir biz... iki program yapmıştık... ...burada evet... evet. ...Ali Suat Bey'le bir yurt dışına temas kurmuştum... Ee, ...bu VoIP ile ilgili... Hı hı. E, ...çünkü gözlerimize biz inanamamıştık... Yani. ...o zaman açılan davalar... Yani ...VoIP yani ses üzerinde... Evet. ...IP protokolü üzerinden ses iletimi yapmak isteyen... ...insanlara karşı... Mesela evet. Skype, tabii, neredeyse mesela Google. O talk. zamanlar da Skype öncesi. Ya, Skype öncesi. Google ama talk. en yaygın suçlama çok ilginçti evet, evet, çok aynı. yanlış hatırlamıyorsam neredeyse vatan hainliğine varan bir şey yani tabii. siz hmm. tabii. memleketin bilgilerini yurt dışında paylaşıyorsunuz vesaire. O insanlar <Gülüyor> ağır cezalarda yargılandı. Maalesef. Şu an 2008-10 sene geçmiş. Bu insanların hepsi lisanslı olarak yani yetkilendirilmiş olarak bu işlemi artık yapıyorlar. Gelinen nokta gerçekten çok ilginç. Bu hmm. noktada tabi. En önemli değişiklik ise şu oldu. 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu çıkarıldı. E, i̇sim değişti. Dikkat ederseniz telekomünikasyon değil de bir elektronik haberleşme evet. ismi konuldu. Ve buna göre tanımlar yapıldı. E, ve tüm elektronik haberleşme sektörü bu kanunla düzenlenmeye çalışıldı. Özellikle de bu rekabet açısından getirilen bir yaklaşım. Çünkü ilk maddelerine baktığınız zaman doğrudan. Önce yetkilendirme ve bu usulünden bahsettikten sonra operatörlerin ya da burada rol oynayacak insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemeye çalıştı. Niçin? Çünkü öncelikle bir e, tekel durumunda olan bir e, kuruluş var. Hı -hı. Bu kuruluş tüm altyapıya sahip. Birileri de pazara girmeye çalışıyor. E, o Pazara girerken tabii ki giriş engelleri var. Yani evet. e, bir tekel durumu var önlerinde. Nasıl bu çözülecek? İşte o zaman telekomünikasyon hukukuyla e, bu elektronik haberleşme kanunuyla işte geçiş hakları, ara bağlantı hakları vesaire gibi şeyler. Mesela kanunu okuduğunuz zaman boruların altından üstünden geçişler, Tabii. yer altından yer üstünden geçişler vesaire bir sürü terim kullanır. Üstünden üzerinden onların evet. farkları birbirinden farklı şeylerdir. Ve mesela e, medeni kanun haricinde yeni bir irtifak hakkı dediğimiz hak tesis etmiştir. Evet. Ee, örneğin sizin gayrimenkulünüzün üzerinden bir telekom e, servisi geçirilecekse bir kule dikilecekse mesela bu elektronik haberleşme kanununa göre e, yapılan bir düzenleme işte irtifak hakkı gibi bir hak tesis ediliyor. Doğru pardon, doğru hatırlıyorsam bu kanun yönetmeliği kendinden evvel çıkan evet, evet, kanun olma öyle. özelliğini evet. de taşıyor evet, değil mi? Aynen öyle. Evet. evet. Peki Ali Osman Özdilek, evet lütfen devam edelim. Kanun sistematiğinden bahsediyorduk. İlk başta yetkilendirme, ondan sonra bu e, sektör oyuncuları arasındaki düzenlemeler ve bizim için çok önemli olan birkaç noktayı daha bu kanun düzenleme alanına aldı. Birincisi internet alan adlarını ODTÜ'den alıp, e, yani ŞEK'ten en azından e, alıp, e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun... Tek eline verdi. Onlar artık yönetecek. Ama TR uzantılı olanlar. TR uzantılı olanları. Hı hı. E, bugünkü konumuzla ilgili olarak da özellikle elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarını çok ayrıntılı biçimde düzenledi. Bu düzenlemeye dayanarak da önce telekomünikasyon sektöründe tüketici hakları yönetmeliği çıkarıldı. Ardından da çok kısa bir zaman önce bundan bir ay kadar önce de elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmelikten kısaca da bahsedeceğiz. Hı hı. Yani önemli noktalarını hı hı. bizim için önemlidir. Ondan sonra çok önemli bir şey daha getirdi aslında. Bu tüketicileri de ilgilendiren bir husus. Aslında evet, oradan ilgilendiren bir bir husus. Evet, onun altını cize cize O da o şudur, piyasa gözetimi ve denetimini getirdi. Yani bu piyasa gözetimi ve denetimin isterseniz biraz tarihi arka planına bakarsak Avrupa Birliği... Zorunlu standartlar denilen devlet standartları bizdeki TSE'nin örneğin hı hı. getirdiği standartlar vesaire zorunlu standartları kaldırdı. Onun yerine e, beyan sistemine dayalı ve yine bir e, özel kuruluş tarafından takip edilen bir denetim kontrol sistemi getirmeye çalıştı. E, bu da Avrupa Birliği'nin yeni yaklaşım direktifleri olarak Çıktı. Özel kuruluş kim? Özel Hangisi? kuruluşlar e, piyasa gözetimi denetimi e, kısmından önceki onaylanmış kuruluşlar dediğimiz çeşitli çok farklı çeşitli sektörlerde farklı firmaların girdiği e, kuruluşlar. Bu onaylanmış kuruluşlar şu, şu, ondan önce piyasa gözetimi ve denetiminden biraz bahsetmek lazım. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin yeni yaklaşım direktifi. E, şu, Öncekinin aksine hani şu standartlara uygun olacak vesairenin aksine sadece şu eksende dönüyor. O da temel üretilen bir ürünün örneğin bir e nasıl diyeyim asansörün daha önce evet. de da bazı bizim alanımız. Asansör uzmanı. Ya da telekomünikasyon evet. E, esir alıp bir program sonra asansör konuşturacağım. Evet. Daha önce konuşmuştuk. Evet. Baya da ilgi çekmişti. Çok ilgi çekti. Evet. E, örneğin o ürünün Temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığı incelenir. Bu inceleme nasıl yapılır? İşte bir onaylanmış kuruluş, herhangi bir ülkedeki, Avrupa Birliği ülkesindeki e, onaylanmış kuruluş gelir derken auditing gibi. Evet, sen bu bunu yapma kapasitesine sahip misin? Hangi aşamalara bunun sahipsin vesaire diye derken sonunda bir e, konfirmasyon uygunluk belgesi düzenler ve bu uygunluk belgesi ile artık ürün piyasaya arz edilebilir hale gelir. Hı. hı. Bu demektir ki bu ürün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılıyor. Fakat Türkiye'nin burada tabii ki çekincesi var. Ee, o çekince de şu, yani bu ürün piyasaya sürüldükten sonra da ben piyasa gözetimi ve denetimine devam ederim diyor. Ve bizim elektronik haberleşme kanunumuzda işte tam burayı düzenliyor. Elektronik haberleşme cihazları, örneğin aldığımız uydu antenleri, uydu alıcıları, internet modemleri vesaireleri uygun çalışmazsa bir takım Sağlık gereklerini örneğin radyasyon yayıyor olabilir ki bilmiyorum biliyor musunuz bu sektörde sırf e, bu e, elektronik haberleşme frekanslarının insan sağlığına yaptığı etkileri ölçümlemeye, e, ölçümlemeye yapan firmalar var. Tek vazifesi bu olan şehir içinde gün içinde gezip bazı istasyonlarının çevresinde gezip bu ölçümlemeleri yapıp sonra BTK'ye raporlayan en Sonra ne oluyor bugüne kadar hiç? daha ötesine dair bir haber gördüğümü hatırlamıyorum. Daha ötesinden kastınız yani, yani işte bazı ceza alınır mı alınmaz mı? Yani yani, Baz istasyonu sadece bir şey ama kararlar var diye biliyorum ben. Baz istasyonları kaldırılması. Ha, ben hatta yani. şunu dahi duydum. Baz istasyonlarını böyle bir takım ...plastik ögeler kullanarak ...süslüyorlar. Tabii tabii. Öfbas ediyor. yani. ediyorlar. Kamufle yani, Evet. Genel yani. Tabii Halk. şimdi sektörün... E, hani biz de içinde olmuşsun. olduğumuz için... E, ...şey kısmında, uygulama kısmında... ...epey bir şeyler oluyor tabii ki. Evet. Yani... E, ...onunla her sektörde olduğu gibi. E, bu piyasa gözetimi ile ilgili... ...şunu söylemek istiyorum. Bizim 4703 sayılı bir yasamız var. Aslında tam ismi... Ürünlere ilişkin teknik standartların hazırlanması hakkında kanun. Ama biz onu ürün güvenliği kanunu olarak biliyoruz. 4703 sayılı kanun da işte bu piyasa gözetimi denetimiyle doğrudan ilgili 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu da oraya atıf yapıyor. Şimdi bütün bunlardan dönecek olursak tüketici hakları meselesine. E dönelim artık, bu, bu çok evet. önemli bir nokta. Bakın geçenlerde S sabah ben... Sabah sabah <gülüyor> açık radyo dinleyenlerine. Bakın 4703'ü özellikle söylemek istiyorum. Çünkü insanlar hep 4077 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanunu biliyorlar. Halbuki 4703 sayılı yasa çok daha etkin çalışabilen bir yasa evet. onu söyleyeyim. Örneğin benim başıma geldi halı aldım halının tüyleri dökülüyordu. Ee, baktım ki çocuk işte öksürmeye tıksırmaya başladı. Evet. Hiç 4077'den başvuru yapmadım doğrudan 4703'ten Sanayi Bakanlığı'na üstelik de internet Aynen. sitesinin üzerinden e, bir başvuru yaptım. Ve başvuru sonucunda çok ilgilendi Sanayi Bakanlığı gitti denetimlerini yaptı ve gerekli idari para cezalarını kesti. Ondan sonra 4077 sayılı yasaya göre de ben halılarımı geri verip tabii, tabii, tabii. Ha. E, o kanun yani. bana sağladığı hakları kullandım. Hı -hı. Böylece karşınızdaki kişiyi daha fazla sıkıştırabilirsiniz onu söylemek istiyorum. Doğru, doğru yani olması gereken de bu sonuçta bu kanunların hepsinin olduğu Ki, sebebi üretimi düzenle, Şöyle düzenle bir şey var. var şimdi piyasa gözetimi denetimi sanayi bakanlığının 60-70 tane denetçisi var diyelim. Tüm Türkiye'de 60 milyon, yetmiş milyon evet. insan var. Binlerce üretici var. İşte ancak ihbar üzerine falan gidilebiliyor. Ya da örnekseme metoduyla bir şeyler yapılabiliyor. O yüzden de hani biz vatandaş olarak ya devlet hiçbir şeyi denetlemiyor deme hakkını aslında çok da sahip değiliz. Biz, biz acaba devleti denetliyor muyuz? Ya. Biz kurumları, firmaları denetliyor muyuz? Haklarımızı kullanıyor muyuz? Biz buralardan bu tür mecralar aracılığıyla insanlara haklarının neler olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ama inanın ki internetten gelip sadece bir tuşa tıklıyorsunuz. Ee, şikayet konunuz nedir? Şudur. Hangi ürün? İşte halı, aksesuar vesaire. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Ama biz bundan bile kaçınıyoruz. Yani bu de bize prosedür gibi geliyor. Milletçe biraz silkelenmek lazım galiba. Hani bizim hakkımızı bizden başka kimse koruyamaz. Şimdi bu elektronik haberleşme sektöründe de tüketici hakları yönetmeliği e, Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu çıkardı. Tabii onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Onun yerine bazı şeyler var. Bir kere... Bir... Böyle özür dileyerek bir müzik için ara verelim mi? Ben Biraz şarkı söyleyeyim. <gülüyor> Tabii ki. Bir, Tabii. bir soluklanalım Ömer Şahin. <gülüyor> Aralasın programını sen. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sayın dinleyenler. Sayın Avukat Vedat Gürer ve Sayın Avukat Ali Osman dilekli özellikle telekomünikasyon alanında, elektronik haberleşme alanında tüketici hakları çevresinde bir sohbet yaptık programın ilk bölümünde. Yani Genelden özele doğru geldik daha doğrusu ve tüketici haklarında durduk. Ali Osman Özdilek, e, kısaca ürün güvenliği kanunu diye bahsettikleri 4703 sayılı yasanın önemine değindi. E, bunu merak edenler e, yani Google Gov. yoluyla evet. Adalet Go. TR, Adalet Bakanlığı, resmi gazete her yerden bulurlar ama Sanayi Go. TR, Sanayi Bakanlığı 4703. web sitesinden de mevzuatta evet. kolayca bulabilirler. Bunun... <gülüyor> Ee, döne döne altını çizdik. Yani Haklarınızdan bir tanesi de budur. Ey tüketiciler. Kaviyat emkör evet. diyor yani. <gülüyor> Vedat Bey evet. siz bir şey soracaktınız. Ya şimdi şöyle, Osman benim ilginç bir saptamam var. Yıllar önce İngiltere'de bu e, ilk wireless e, e, şey, telefonun ortaya çıktığında kablosuz ve bu sistem yani CSM servisleri bir, bir firma sprintti hatırlamıyorsam şöyle bir telefon verdi. Benim de bir arkadaşım bunu almış. Diyor ki 100 pound ver, telefonu al, e, hafta sonları e, şu iki şehir, iki tane şehir arasında bedava seçeneğin var diye bir şey koymuşlar. E, bunu bu kazanılmış hakkıyla aldım. O dedi. şehirlerin birinde kalma biçiminde. Bir evet, ay. yani işte Hı. bu Londra'dan bilmem nereyi ararsan, yok pardon, e, yani mobilden e, Londra telefonunu ararsan, yani bir Arama local, hakkı. E, bunu bir para ödemiyorsun. Hı. Şimdi bunu kazanmışak olarak alıyor. O bir tarife karambolü sırasında çıkmış işte bir müşteriye satış cazip olsun diye. Süper bir keyif alıyor bundan. Her hafta sonu diyor açıyorum evin telefonunu diyor kendi evimin telefonunu. Fişe takıyorum telefonu çünkü bedavalık başladığımda. <gülüyor> Müzik teybini oradan da çaldırıyorum bu sekiz ay kadar böyle sürdü diyor. Bir süre sonra geldiler bana diyor. Telefonunuzu geri satın almak istiyoruz. Şeyinizi e, çünkü tarifenizi iptal edemiyoruz diye. Bu tarif artık yöntemden kalktı. Kimse bunu kullanmıyor. Lütfen bize geri satın. da bir çocuktur yani bu bahsettiğim. Ondan sonra e, kaç pound yani hemen... E, ...bugüne kadar bize şu kadar e, hizmet e, bir şey faturası ödemişsiniz... ...biz bunları size iade edelim şu telefonu verin yani... <gülüyor> ...bu, bu, bu hakkını <gülüyor> düşsün diye. Şimdi bu e, tabii e, sektörün ilk başladığı dönemlerde olmuş olduğu için... ...o sırada daha henüz e, belki şey de yoktu... E, ...şu andaki Vodafone bile henüz kurulmamıştı... ...27-28 operatör vardı o sırada İngiltere'de... ...hatta fazla deregülasyonun zararlarını da İngilizler bilir... ...yani bu kadar çok operatöre okay. izin verdiğin zaman... İşte bir sürü de abone şeysiz kaldı, e, sahipsiz kaldı. Yani onları düzenlemek gerekir belki. E, böyle bir durum mesela Türkiye'de hipotez bir senaryo olarak. Şimdi diyelim ki bilmem şu kadar TL'ye bu kadar dakika gibi bir kampanyayı ben e, aldım dediğimde. Bu benim açımdan bir kazanılmış hak e, ve tabii ki sözleşmenin diğer tarafı olan e, telekomünikasyon servis alıcısı açısından da bir borç oluşturuyor mu? Yoksa o tek başına düşürebiliyor mu bu hakkımı? Evet, Hı -hı. 10 puanlık uzman sorusu <gülüyor> Sayın <gülüyor> Ali Osman Özdenek <gülüyor> Buyurun mikrofon <Şimdi>, sizde <gülüyor> Benim kanaatime göre bu gerçekten de Kazanılmış bir haktır tüketiciler açısından Ve e, Bir tarife değişikliği ya da Herhangi bir değişiklikte de, Operatörün tek taraflı değişikliğiyle Bu onun elinden alınamaz Şimdi bu yeni yönetmelikte de sekiz, bu Korunuyor herhalde değil mi yeni yönetmelikte 8. maddenin 3. bendinde bir hüküm evet. var aslında Orada diyor ki Kampanya şartlarında değişiklik yapılması halinde tüketicilerin kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu değişiklikler uygulanmaya başlanmadan önce tüketiciler bilgilendirilir. Diyerek oraya aslında bizim bu sorumuza bir atıf var. Çünkü bu rahatsızlıklar evet. çok dile getirildi ve gerçekten bu benim de en çok kafamı kurcalayan sorunlardan biriydi ve sinirini de bozan Aynen, konulardan evet, biri insan. Evet. Hani diyorsunuz ki ben şu tarifeden gitmek istiyorum. Aynen. Ee, diyorlar ki size şu şu şu Şunu şu vereyim Limon vereyim yok limon bitti portakal tarifesi vereyim Yani öyle insanların <gülüyor> evet. başına şeyler geldi ki Hiç onların haberi bile olmadan Tarifeler Aynen. değiştirildi Aynen. Bir sürü şeyler değiştirildi Hatta bu biliyorsunuz Hiç yasada falan yeri yoktu Daha önce şimdi işte sokmaya çalıştılar e, sınırsız konuşma özgürlüğü vesaire gibi bir şey verdiler. Sonra ne dediler? Adil kullanım diye bir şey ne uydurdular. Ne demek? Ya, sınırsız <gülüyor> adı üzerinde adil olarak sınırsız zamına evet. kadar kullanıyorum yani. Fair use mu? Yok canım şimdi bu, bu şey. şey. Yani miavlneyorum diyor kaçıyorum diyor. Ama ona bu Aha. yönetmelik tüketiciler dışında sanki Servis sağlayıcıları da koruyan bir madde koymuş gibi. Demin işaret etmiştiniz ara, e, müzik arası sırasında. Evet yani bu tabii ki e, bu tür düzenlemelerin içinde bir takım başka şey. Ve bu gerçekten hani biz bugün Türkiye'de şeyi tartışıyorsak işte YouTube yasaklandığı sansür mü var evet. yok mu e, vesaire gibi şeylerde. <gülüyor> Şimdi bu 12. maddede, e, yönetmeliğin, elektronik haberleşme yönetmeliğin diyor Tüketici ki... Tüketici koruma anlamında şimdi, çıkan. Evet. Şimdi deniliyor ki mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin Kesintisiz olarak sürdürülmesi esastır. Yani biz hukukta esastır dediğimiz e zaten, zaman. Ama amasını belki... <gülüyor> aramayın. Bir, bir takım şeyler var. Çünkü istisnalar istisnaları çok. Her ki cümle evet. şöyle başlıyorsa. Üçüncü evet. bent. Tüketici menfaatinin korunması amacıyla. Of tam onu atacağım diyor. Golü diyor şimdi de. <gülüyor> <gülüyor> Hizmetin muhtat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunu şimdi tespiti. Nedir? Mutat. Muhtat kullanım <gülüyor> Buyurun, düzeyinin olur. çok ya, üzerinde olduğunu tespiti. Daha da vahimi belki. B. Hukuka aykırı. Ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması durumlarında aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtlanabilir veya durdurulabilir. Ya, şimdi bakın bunun yer aldığı madde, şimdi ben isyan etmeyeyim de kim etsin, hangi tüketici hakkını koruyan yönetmeliye öyle bir madde koyuyor, koyuyorlar ki. Yani burada tüketicinin hakkı nasıl koyulmaz ne demek yani Mağkul. Ne demek yani çok üzerinde. Haklı şüphe. Hak. Ne demek bunlar yani kimin şey, şüphesi ne zaman işte, haklı olacak? İşte o zaman yüce yüce kurumun önüne gelip önünüzü idiktiyim. Hemen evet. efendim aman falan Cezin yani. Olur. O yani, yani vatandaş merkezde mi yoksa hala parya mı yani burayı kıramadık yani. Tabii bunun hani tüketici hakları yönetmeliği. <gülüyor> yani, <gülüyor> nasıl? Koyulduğu yer de utanç. Yani. Şimdi o zaman ya bunu endüstri soktu yani buradaki oyuncular hani ya böyle bir şey sok bir istediğimiz zaman çıkalım. Hani sen yukarıdaki maddelere yaz da hepsini ama bana öyle bir kaçış maddesi var ki ben bu sebepten bu yükü taşımayayım. Bu bana zarar ettiriyor. Şimdi burada peki şunu soralım o zaman. Şimdi daha başka bir boyuta geçeyim. Hukukçu olarak biz bunları biliyoruz da hani biraz da ben böyle üst platformdan bakayım diyorum. Neden devlet e, bu e, oyunculara bu hakkı veriyor? Neden böyle namuslu yapması gereken bir yönetmeliği bozuyor? Yani tüketici açısından şimdi burada da kusura bakmayın ben gene ekonomik determinist bir analiz yapacağım. Çünkü tamam. telekomünikasyon hizmeti maalesef devlet açısından telekomünikasyon hizmeti değil. Bir vergi tahsisdarlığı problemi. Yani adı bunun Türksel veya işte hangisi Aveya veya veya öbürü Vodafone. Bunlar vergi tahsildarımdır benim diyor. Ne kadar yüz liralık telefon faturasının üzerindeki yükümüz? yani altmış lira. Tabii. Yani kırk lirayı konuşuyoruz bunları düzenlerken. <gülüyor> Devlet o yüzden bu işi maalesef zaten benim vergi ajanlarım diye gördüğü için onlar da bir şey istemişler. Bu müstelzimlik kolay yapılmıyor. Eski tabiriyle müstezimli bulunabilirsiniz ismini. <gülüyor> Osmanlı döneminde. <gülüyor> Güzel bir tespit. Benim Katılıyor, de... musun? Katılıyor musun? Katılıyorum. Hatta ben bu konuyla ilgili makale yazdım. Fakat e, henüz yayınlamadım. Yani ne kadar tepki olur. Hem hukukçulardan hem değil. <gülüyor> Makalenin adı e, Suni Çok Denge güzel. Teorisi. Çok güzel. Suni Denge Teorisi biliyorsunuz Mahir Çayan'ın 70'li yıllarda geliştirdiği bir e, söylediği bir şey. O söyleme alıp özellikle telekomünikasyon sektörü bazlı konuyu incelediğimde Hayırlı sağ olsun. Vedat <gülüyor> Bey'in dediği noktalara e, çıkmış olduğu e, iş o makaleydi. Umarım yakın zamanda Yayınlayın. yayınlayacağım. Yani, yani her ebatıyla gözüksün. Kesinlikle. Konu. Şimdi bütün bu düzenlemeler hani tüketici haklarının korunması falan sadece telekomünikasyon sektörü değil. Şunu fark ettim ben. Sizi korumuyor. Yani <gülüyor> hak e, hakkın korunması dediğiniz zaman ee, erkeğe sahip olan kişi, gücün sizi koruması lazım. Fakat burada yapılan tek şey, bakın biz bir takım düzenlemeler yaptık. Eğer sorunuz varsa gidin hakkınızı arayın. Evet. Hmm. Hak aramak zorunda bırakılıyor Tabii. insan. Tabii. Hak aramak zorunda bırakılmak, hak aramak en değildir. Tabii. En, en zorudur. Zoru. Hele Türkiye'de en zorudur. Bugün başvurulma mahkemi alıyorsunuz 3. aya 2.11'dir. Ve bu bir yani. suni denge kurulmasından başka bir şey değildir. Hani Biz sizi... Müstezimler olarak <gülüyor> ver, verginizi tahsil ediyoruz. Ama gidin böyle de haklarınız var demek Yani benim zaten başka yani. zamanlarda konuşuruz. Tavuk ve kümes ve kümesin sahibi müstezim aracılar gibi birçok yöntem var. Yani o yüzden e, devleti biz biliyoruz da. Yani bu yöntemi ama buraya koyulması en azından tüketici yönetmen içerisinde bunun koyulması ben açıkçası bir e, hukukçu namussuzludur olarak görüyorum. Şimdi sakinleşelim arkadaşlar. Neden derseniz program bitti. Öyle <gülüyor> mi? Biz gazeta almışız gidiyoruz. Bilgi Çağı'nın hukuku programında bugün Sayın Avukat Vedat Gürer ve Avukat Ali Osman Özdilek'le birlikteydik sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Hele şu son e, hararetli tartışmada e, bahsi geçen e, tüketici hakları yönetmeliğinin kaynağını tekrarlamalıyım. Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği 28 Temmuz 2010 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Sayısı da 27.655. E, merak edenler internetten girip e, bu tartışmalara yol açan e, düzenlemeyi yakından inceleyebilirler. Biz daha sonraki programlarımızda tekrar bu konuya dönelim. Çünkü yukarılarda kaldı tansiyon. Evet, yani. yani daha somut öneriler dinleyenlerimize iletsek iyi olur diye olsun, düşünüyorum. Üstad Bahir Çayan'dan bahsettiği evet. için ben o kadar somutlaştırmayayım önerilerimi. Şimdi bu haftaki programı burada kapatırken... Sayın Gürer'e, sayın Özdile'ye tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Arkadaşım teşekkürler. Ömer Şahin'le birlikte teknik masada hoşça kalın diyoruz efendim.